Muharrem ayında kişi mutlak oralak oruç tutacak. Ha, dileyen 3 gün tutar, dileyen 5 gün tutar, dileyen 10 gün tutar, dileyen 2 gün tutar, dileyen 20 gün tutar. Ey bir sayı söz konusu değildir. Ancak kimisi Muharrem'in ilk 10 gününü, içinde aşure olduğu için ilk 10 gününü maalesef zilhiccenin 10 gününe benzeterek bu konudaki uydurmalara dayanarak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 Muharrem ayına ait özel bir ibadet çeşidi yoktur özel bir namaz yoktur özel bir dua yoktur özel bir zikir yoktur ancak günlük bildiğimiz ibadetler vardır ey ekstradan Allah Resulü ve Vesselam Muharrem ayında çokça oruç tutardı ha, bu çokça denmesi sayı belirtilmediği için mutlak olarak yani mutlak oruçtur mukayyed değildir mesela Şevval ayında 6 gün oruç vardı burada sayı verilmiştir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 Sahih sünnetten alması gerekiyor. Ve hadhi ve alem ve sallallahu ala nebine muhammedin ve ala Ali muhammed subhanaka allahumma bihamdik eşhedü en la ilaha illa ent estağfiruka ve etubu ileyk.